Bismillah, velhamdülillah, salatu ve selamu ve ne ya Resulullah, maili, 10. alıştırma, 28. dersin son kısmı. Nesiye yensa, nâgsi-yâi fiilin merfu ve meczum halleri, caht mutlak ve emir halleri yani. Nesiye yensa, lem yense, inse emri. Yensa'nın başına e, lem edatına getirdiğimiz zaman sonu cezmanı, lem yense kaldı. Ten sağ fiiline, sigasını aldık. Ondan emir oluştururken de uyguladığımız hayalara uyguladık. inse kaldı. Nesiye unutmak. Unuttu. Nisyan onun mahzarıdır. Haşiye yakşa. Haşyet de bunun mahzarıdır. Korku. Korktu, korkuyor. Bunun meczum hali hali LEM YAHŞE İHŞE Emre Kork Begıye YEPKA Bakiye buradan gelmiyor bizim dilimize. Kaldı. Bakiye olarak kaldı. Yani bir şeyden kalan, artan, arttı. O manada kullanılır. Kalma, kıyamet etmene kullanılır. Begıye YEPKA LEM YEPKA Emre ibqa. İkramayeli şimdi buna benzer fiillerin cümle içerisinde kullanımına bakalım. Ebeqiyenet taami şeyun. Yemekten herhangi bir şey kaldı mı? La lem yebqa minhu şeyun. Hayır, ondan herhangi bir şey kalmadı. Zehbet ummi ila Mekke ve begıyet hunake şehrayni annem Mekke'ye gitti ve orada iki ay kaldı begıyet burada kalma, ikamet etme o mananı la tense ma gultü leke unutma neyi ma şeyi gultü leke sana söylediğim şeyi unutma nesitu mana hâzihil kelimeti bu kelimenin manasını unuttum. Nesiye yensa'nın mütekellim siyemesi. Nesiye tu. İhşallâhe velâ takşe eheden gayrahu. Allah'tan kork ve onun dışında kimseden, hiçbir kimseden korkma. Ene ensa kethîran ben çokça unutuyorum. Nesiye yensa ensa. Ma hadara Talha tu münudu usbu aynı. Talha iki haftadan beri hazır olmadı, gelmedi. Axsha ey Yeku ne meri'dan onun hasta olmasından korkuyor. Galen <gülüyor> Nabiu sallallahu aleyhi ve selleme yetbe ulmiyite thlasetun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu meyyiti yani ölüyü selafetün üç şey takip eder ona tabi olur Ehluhu ve maluhu ve ameluhu ehli yani aile fertleri ve malı ve ameli dünyada yaptığı işler fe yerci usnani ikisi raca yerci, geri döner ve yakı bir ve birisi kalır. Yercu ehluhu ve maluhu ailesi ve malı geri döner ve yebqa ameluhu ameli kalır. Allah bizi salih olan sahiplerden eylesin. Sahip eder dostlar bu ders. Hamidun meşa Hamid yürüdü. Aminetu meşaaten İltilkay sahinen gereği meşet. Hamidun nesiye, Hamid unuttuğu. aminetu tu nesiyet. Burada iltilkay sakinin olmadığı için ye baki aldı, nesiyet. Tasrifi film adı min meşa. Meşa filmin maziy çekimi. Hamidun meşa. Hamidun ve Ahmedun meşeya, sizde yok bu. Onu yazın. Meşa meşeya. El evladu meşev, asluhu meşeyu idi. Amine meşet, asluhu meşat idi. İltray sahine inden dolayı meşet kaldı. Bunun müsennası meşet Bu fiillerin mazi ve muzayi şekilleri oldukça karışık. Amine meşet, mesel, amine tu ve Zeynebu meşetâ. had. El benatu meşeyine, en tüm meşeyi en tüm meşeyi tümü, en tüm meşeyi tümü, en tüm en tüm nahnu meşeyine. Parmaklarla çekecek olursak meşah, meşeya, meşev, meşet, meşeta, meşeyine, meşeyi te, meşeyi tümü, meşeyi tümü, Evet. Bu şekilde ezberlemenizi istiyorum. Tasrifu fi'l-mudari'i min meşa. Şimdi meşa fiilinin yani nakıs yai fiilin muzari çekimini görelim. Hamidun yemşi. Meşa idi onun muzarisi yemşī. Hamidun ve mesel Usmanu yemşī yani el evladı yemşīyū neden yemşūne? İlal kaydetsinre, yem şu kaldı. Amine temşî, amine tu ve hafzatu Ente temşi yani elbenatu yemşi ne? En te temşi, en tüm temşi yani, en tüm temşûne aslı temşi idi. neydi? Ent temşiyine aslolu temşiyi neydi? İlla İlla kardeşine temşiyine kaldı. Entuma temşiyani entüne temşine Dikkatin, müfret ve cem siyası münesh muhatabalarda aynı temşiyine temşiyine geldi. Birisin aslı temşiyi neydi? Ama İlla kardeşleri temşine kaldı. Her ikisi aynı oldu. Müfret de cemin aynı siyale gelmesi ilk defa oldu. En emşi nehnu emşi. Tasci full emri min meşa. Şimdi naksi yâi fiilin gerek müfred için gerek cem için gerek müzekeri için gerek münellesi için emri hazırına bakalım. İmşiyâ hamidu. İmşiyâ yahamidu Osmanu. Temşiyâni'nin nasımda emre yapıyorsa o işte temşi evet. e, yani sonundaki nun düşer yani. temuza muzahat atılır imşi imşiya imşu imşi temşine'nin emre dönüştürmüş hali imşi imşiya müzik ile aynı gelir imşine bu da cemmeniz muhataba yer verilen Emir. Tasriiful madi min nesiye. Nesiye fiilinin çekimi. Nesiye, nesiya, nesu, aslıhu nesiyu idi. İltigailal kuralı sayesinde kaldı. Nesiyet, nesiyta, nesîne, nesîte, nesîtu, manesîtu, nesît, nesîtu, manesîtu, nesît, nesînâ. Çok farklı değil. Diğer yani salih fiillerden. TASRIFUL MUDARIĞİ min NESİYE Nesiyenin muzari çekimi Hâmidun Yensa Nesiyye Yensa idi Yenseyâni Yenseyûne'den Yensevne Yenseyûne Yerşe Yensevne Âminetu Tensa Tenseyâni Yenseyne Ente Tensa Entüma Tenseyâni Entüm Tenseyune Tensevne tenseyne, anti tenseyne, aslı tenseyineydi İran Kardeslerin Ten, tenseyne geldi, tenseyani, tenseyne burada da gene hem müfredatını hem cemiyesinin aynı siyada geldiğini görüyoruz. En sağ ve nesah, ulum muharrer eh, mütekerlim siyalar. Tasrifi ul emriyin nesiye, nesiyeyen sağ, tensadan emir fiilin çekimi inse tensadan inse tenseyaneden inseya tensevneden insev i̇nse, inseya insev insey inseya inseyne tasriful madi min dea yani nakısı vavi fiilin mazi çekimi onun örneği de dea. Hamidun de a. Hamidun ve Osman'ı deava ava, va ortaya çıkarırlar. Cemzeker içinde de av, de idi, de av kadar. Amine tu de attan, de at, de ata de ata ve de av ne? Cemisi, cemmenesi, gaybes. De avte, de avtuma, de avtum, de avti, de avtuma, de avtunne, de avtur, de avna. Bu diğer fiiller, fiiller gibi. Tasriful muzariyemin de a. Nargis'in ya vavif fiilleri çekimi. Bunun örneği de gene de fiili. Hamidun yed u, de a yed u, yed uvanı, Aslı yed uvu ancak ila kaidesi göre yed'uvne kalır Aminetu ted'u ted'uvani yed'uvne Burada da Cem gaibe ile Cem gaibe'nin aynısıyla kadar geleni bir yed'uvne yed'uvne ente ted'u ted'uvani teduvuneden ted'uvne enti ted'uvineden ted'i'ne teduvâni, teduvne muhataptır şekilde müzekker ve cemlerin her ikisi de teduvne sigasıyla geldi. edu nedu yani çağırıyoruz, davet ediyoruz, dua ediyoruz, <gülüyor> ed uvne, yedu ne şeklinde de okunabilir, evet. yani metarifiye yaparak okunabilir. cezimle bağlı değil de, de. ilah kaydesi gereği cezimle bağlı değil Ancak kendisine önceki har, eğer vavh sakin ve kendisinden önceki harf de eee merfu ise ötre ise bu durumda o met olarak okunabilir. Ya da kendisinden önceki harf kesralıysa aynı şekilde. İ'lal faydası gereği yed u'nu u yed okunabilir. İkisi de caiz yani. Tasriful emri min daa'ın emir sicrası emir çekimi ise u'yu aldık ud ud-uva, ud-uv veya ud-u, geçelim? ud-i, ud-uva, ud-uv ne veya ud ne? Evet, ereni yagulul müdârisu, li kulli talib minâtullâbi, öğretmen öğrencilerden her birine ereni der, yani göster der. Ya fulanı eriniy ki kitâbeke, kitabe lisâneke saat ke Yani ya Ustam eriniy kalemeke ke erini göster demek. Raafilnin başına hemze eklenmekle yapılan <gülüyor> sülasiy məzit rubaî çekimidir. Era, raa era göster. onun emre de eri. El kelimatul cedi de tü yeni kelimeler el aşağı akşam yemeği el yeminu sağ el yesaru sol el tahqigu araştırma inceleme tahkikat tenavülün içerime katılma dahil olma ilahun cem'uhu alihetün ilah mağbud ibadet edilen kulluk yapılan el gumametu çöp kavmün Topluluk, kavim, kabile, ırk. Herhangi bir topluluk yani. El-Leylu gece, en-Nehâru gündüz, Turab'ın toprak, ehlün, ehil aile fertleri, sahibun cemuhu ashabın, arkadaş, ashab-ı kiram derken bunu kullanıyoruz biz. Arkadaş demek. Ashab-ı kiram. En kerim, en cömert, en hayırlı arkadaş manası. Hedayehdi, hidayet etti, doğru yolu gösterdi. Memzaqun parçalanmış, yırtık. Tavayat buruşturma, katlama, bükme. Etaeti geldi, tebiyat tabi oldu, uydu ve düştü. Bu da çok geniş bir manası var bunun, çünkü parça da düştü manasına